Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet. Yani sayısız konu var. Hem bu hem de Türkiye'de ele alınacak ama geçmişte yüzleşme çok gündemde olan bir terim bu sırada sık sık konuşuluyor. Buna sen bir de hatırlama yasağı gibi ilginç bir şey de eklemişsin bugünkü yazında. Biraz dersim üzerinden bu hesaplaşma yüzleşme meselesine biz de bakalım dedik. Evet. Aslında diğer sorunlardan da çok bağımsız değil bu evet. hesaplaşma yüzleşme meselesi. Önce şunu söyleyeyim. Hesaplaşma ya da yüzleşme hangi kelimeyi kullanırsa kullanalım kastedilen şey genellikle aynı. Aralarında biraz daha teknik açıdan, biraz akademik açıdan bakarsanız farklılıklar var elbette. Benim bu konuda kitabım olduğunu hatırlatmam herhalde ayıp olmaz. Ee, orada da ayrıntılarıyla tartışmıştım. Şimdi bir defa bu yüzleşme hesaplaşma meselesinin Türkiye'de gerçekten bilindiği kanısında değilim. Bu Türkiye gündemine zaten yeni girmiş bir konu. Şunu da söylersem gene ayıp etmiş olur muyum bilmiyorum. Türkiye'de teribin ve konunun tanınmasında işte, benim çabalarım çok fazla rol oynamıştı. Yani öncülüğünü yaptım desem abartı değil. O nedenle bu kadar rahat bilinmediğini iddia edebiliyorum. Ee, yıllar önce başlamıştım işte bu konuya dikkat çekmeye ve Kürt meselesi bağlamında özellikle. Ee, tam da Öcalan'ın yakalandığı tarihten sonra Kürt sorunu bir çözüm sürecine girecekse karşımızda duran en önemli meselelerden birinin geçmişle hesaplaşma ve geçmişle yüzleşme olduğunu söylemiştim. Şimdi e, Dersim gibi e, başka alanlar da var. E, yani Türkiye'de nisyan katmanları, unutkanlık, unutmak katmanları dediğimiz e, bir e, durum yaşanıyor. E, bu terim e, Tanrı Bora'nındır. Onu burada tırnak içine almıştım. O kitabı yazarken konuştuğumuzda da bu evet. kelimeyi e, önermişti. Hatta bir yazısında kullanmıştı. E, disyan katmanları kelimesi de belki biraz masum kalıyor Yani Türkiye'de e, yoğun acıların yaşandığı bunlara teknik tabirle, e, tabirle e, travmatik şiddet deneyimleri diyoruz yoğun yaygın travmatik e, şiddet e, e, olaylarının acıların yıkımları yarattığı kolektif ya da toplumsal travma e, dönemleri çok büyük Ve bunların e, neredeyse hiçbiri doğru dürüst konuşulmadı, bunlarla yüzleşilmedi, bunlarla hesaplaşılmadı. Şimdi dersim gündemde aslında yeni gündeme gelmedi. E, gerçi hiçbir zaman gündemde tamamen düştü diyemeyiz. yani evet, e, Hatırlama dediğimiz şey hani herkesin birden hatırlaması anlamına gelmiyor bu olayı yaşayanlar ve bu olayın peşinliği olanlar zaten dersini gündemde tutmak, gündeme getirmek isterlerdi. Ama bir hatırlama dalgasından söz ettiğimiz zaman bunun bütün büyük kamuoyunun, tüm kamuoyunun gündemine gelmesini e, kastediyoruz, onu anlıyoruz. Şimdi dersin bu şekilde, e, kamuoyunun bütününün tartıştığı bir konu haline gelmesinde 2 yıl önceki bir konuşma yine CHP'den bir milletvekilinin ve yöneticinin Onur Öğmen'in konuşması rol oynamıştı. Ee, onun konuşması üzerine bir büyük tartışma başlamıştı. Ee, i̇lginçtir. Ee, o zaman da yazmıştım. Gerçekten tam 2 yıl oldu. Benim yazıya baktım. 19 Kasım tarihini taşıyor. Ee, Onur Öğmen'in konuşmasına muhtemelen 2 üç gün önceydi. 2009 yani aradan evet. tam. E, iki, i̇ki yıl geçmiş Evet O zaman hatırlarız hepimiz e, e, O tartışmalar içinde e, Bir baktık ki aslında herkes biliyor Yani kimsenin e, sırrı değilmiş bu mesele Orada yaşananlar e, Ne bileyim torunlar çıktı konuştu Hiç beklemeyeceğiniz insanlardan e, Çok doğrudan e, veya dolaylı anılar dinledik filmler yapıldı. Evet, Tersimin Kayıp Kızları diye. Evet, Kazım'ın eşinin yaptığı güzel film, önemli film. Bunun dışında tabii başka etkinlikler de yapıldı. Mesela i̇şte benim de Lüksel'de katıldığım geçen sene ya bu sene Parlodge'de plan bir toplantı vardı. Bunun dışında Avrupa Parlamentosu'nda han bir sürü toplantı, televizyon programı, yazı dizisi falan yapıldı. Bütün bunlar Ee, şu anlatmamın nedeni şu unutma diye bir şey yok aslında ee, yani teori öyle diyor teoride çok güvendiğimiz isimler benim hani büyük feyz olarak okuduğum e, sosyologlar veya e, hatırla konusuyla hatırlama konusuyla ilgili diğer e, bilim insanları yazarlar düşünürler e, toplumların da bireylerin aslında bir şeyi unutmadığını söylerler unutma yok bastırma var e, ve tabi her şeyi hatırlamamız Ee, durup dururken hatırlamamız pek mümkün olmuyor. Bir bağlam bir vesile, bir işaret, bir dokunuş gerekiyor. Ya hayatta tekezlememiz veya bize e, geçmişteki bir travmayı hatırlatacak herhangi bir ilişkiye girmemiz ve başka sebeplerle e, o bastırma kalkıyor, basınç kalkıyor o dönem yeniden hafızanın e, vitrinine çıkıyor, önüne çıkıyor. Eskiden depodaydı sonra ...vitrinde yer almaya başlıyor. Şimdi... E, ki ...bireysel düzlemde... ...hesaplaşma, yüzleşme ile... ...kolektif ya da toplumsal düzlemde... ...yüzleşme, hesaplaşma arasında... ...benzerlikler var ama... ...önemli farklılıklar da var. Biz e, bireysel düzlemde... ...hesaplaşma, yüzleşme dediğimiz zaman... E, ...ne bileyim... ...bizim gerçeklik algımızı... ...hayatla bağımızı bozan bir travmatik olayı hayatımıza entegre etme yollarını anlatıyoruz bunu derdi dediğimiz zaman yani bir travma yaşamışsak geçmişte bu travmayı işte gribi seri tedavi eder gibi edemiyoruz tedavi edemiyoruz ama onu hayatımıza entegre edecek onunla birlikte yaşamayı ve hayatımızın gerçeklikle bağını, bağının kopmasını engelleyecek şekilde Yeniden değerlendirmeyi mümkün kılacak yöntemler buluyoruz, arıyoruz falan. Bunların en önemlisi de tabii e, paylaşmaktır. Paylaşmak e, toplumsal düzenindeki travmalar açısından da, onların onlarla baş etmek açısından da önemlidir. Hesaplaşmanın toplumsal düzeninde yapılmasının çok belirgin bir siyasal amacı vardır. E, evrensel tecrübeler, yani başka ülkelerde yaşanan olaylar ve bu konuda yazılıp çizilenler böyle diyor Yani e, hesaplaşma durup dururken bir tarih merakı ha geçmişte ne olmuş bir bakalım hele falan e, meselesi değildir. Bunun çok ötesinde bir şeydir. Geçmişte yaşanmış acı bir olay. Bu askeri darbe olur, bu soykırım olur, bu bir işte katliam olur, bu büyük bir baskı, inkar vesaire. Yani şiddet deneyimi, e, travmatik şiddet deneyimi diyebiliriz yani. Olaylar iç savaş, dış savaş hepsi e, hesaplaşılacak konuları oluşturur bunlar. E, şimdi e, bir toplum geçmişindeki bir travmatik şiddet deneyimiyle hesaplaştığında bunu niye yapar? Bir, e, bunun çok e, sade bir hedefi vardır. O dönemde bu katliama, şimdi dersimi konuşalım soyut olmaktan somut inelim... Bu katliama hangi zihniyet yapıları yol açmıştır, hangi zihniyet kalıpları bunu üretmiştir, hangi siyasal organizasyon bunu mümkün kılmıştır? İnsanların bu şekilde humharca kitlesel bir biçimde katledilmesi nasıl mümkün olmuştur? Bir yazarın deyimiyle insanlara bu kadar kolay cinayet işlemi hakkını veren şartlar neler Evet. Niye bunları sorguluyoruz? Bir daha asla yaşanmasın diye sorguluyoruz. Bu slogan önemli. Bir daha asla. Mesela Arjantin'de Junta dönemiyle yüzleşme ve hesaplaşmak için kurulan e, Hakikat Komisyonu'nun e, çok önemli bir raporu vardır. Bunu başka programlarımızda başka vesilelerle konuştuk. Hı hı. E, bir dönem beş seneler olmuş bir rapordur o. E, işte e, mağdurların Anlatımlarını içeriyor, araştırmaların, belgelerin e, sonuçlarını yazıyor falan. E, adı Nunca Mas, İspanyolca bir kelime. Evet. Bir daha asla. asla demek. Evet. demek ki bizim amacımız bu yüzleşmede e, önce bu yapıları e, ortaya çıkarmak. Yani hakikati bir şekilde bulmak. Neydi bunlara yol açabilen zihniyet? ve nasıl mümkün olabildi hangi yapılar hangi sistematik e, yollar ve hangi mekanizmalar bu katliamı üretti bu soruyu soruyoruz bunun sorulmasının da yani bu cevap aradığımız cevabın da kendi başına cevabı bulduk oturalım diyebileceğimiz bir olay değil onu da e, mutlaka vurgulamak lazım bunları tespit ettik e ondan sonra e, tamam işte oturalım rahatladık hayır bunları tespit etmemizin nedeni yeni o zihniyet yapısından farklı bir e, zihniyet yapısını mümkün kılacak bir sistem kurmaktır. Onun için yapılır yüzleşme, hesaplaşma. Şimdi i̇şte dersimle yüzleşme, hesaplaşma tartışmalarına baktığınızda e, doğrusu bayağı bir e, hani e, insanın maneviyatını bozan, e, hatta sindiren şeylere rast diyebiliyorsunuz. Ee, mesela bütün derslerin CHP'ye bağlantılı olarak sadece CHP'nin sorununda bir şeymiş gibi dile getirilmesi e, çok açık bir e, fırsatçılık ve e, araçsallaştırmadır. Şimdi araçsallaştırma dediğimiz şey hatırlamayı ve o dönemle hesaplaşma çabalarını somut bir siyasi hedefe tabi kılmaktır. Yani ona ulaşmak için bunu kullanmaktır. Bu yapılır. Yapılmıyor değil. Dünyanın başka yerlerinde de hatırlama ve hesaplaşma, siyasi, somut güncel siyasi hedefler için araç sallaştırılıyor. Ancak bunun da bir sınırı, bir ölçüsü, bir adabı vardır. Araç ara, sallaştırmayı e, abartır ve bütün çabayı ona indirgerseniz aslında o dönemin mağdurlarına O dönemin kurbanlarına ve alcılarına da saygısızlık etmiş oluyorsunuz şöyle ya çok konuştum diye evet, <gülüyor> şeyde bu, bu noktada bu araçsız allaştırma noktasında senin de yazında değindiğin gibi bir onur öğmenin Bir kutbu oluştururken şimdi de yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hüseyin Aygül'ün evet. sözdeyle başka bir yere hararetli bir tartışmaya yol açtı. Ve burada bir Sri Lanka gibi bununla övünen bu te, işte ne derler tenkille ezerek evet. yok etmeyle bir politika olarak savunanlarla Bir de sadece tartışmayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ile sorumluluğuyla sınırlı tutmak isteyenlerin tarafı var. Ve böylece gerçeğe varmak neredeyse imkansız hale geliyor. Evet, bu hesaplaşma değil zaten. Yani evet. tabloya baktığımızda mesela dersimle ilgili... Bakın ders, hesaplaşma dediğimiz zaman eğer hakikati arıyorsak hakikati ortaya çıkaracak şeyler yaparız. Bir... İkincisi, ortaya çıkardığımız hakikatın gereklerinin peşinde gideriz. Bu demektir ki, öncelikle o e, katliamı yapan sistemi ve zihniyeti mahkum ederiz. ikinci e, Yapacağımız şeylerden biri bu. Diğeri, hani e, çeşitli boyutları var diyorum ya hesaplaşmanın, kültürel, estetik vesaire Estetik boyutundan kastım, kültürel boyutundan kastım. Kısaca şu... E, Dersim'in adını değiştirin şimdi Tunceli onu değiştirmek yani bu aslında sizin o katliamla sembolize ettiğiniz bir şeyi ben iptal ediyorum diyor. yani dersin eskiden Dersim'di de Tunceli diye değiştirildi ve bu yine o tenkil programının ben ona kıyım diyorum kıyım programının bir parçasıydı buyrun değiştirin kalkın özür dileyin şimdi başbakan ben mi özür dileyeceğim diyor Ve Gülkan Kışanak'ın çok e, isabetli bir sözü var dünkü grup konuşmasında. Elbette sen özür dileyeceksin. Bir de sen özür dileyeceksin. CHP'nin özür dilemesini talep etmek e, yanlış değil. E, CHP'nin kendisiyle hesaplaşmasını e, talep etmek yanlış değil. Ama bugün o özürü dileme makamında olan kişi şu an devleti yöneten kişidir kışan akılıyor neyi şu ee, nazi soykılımından hitler mi ee, özür diledi hayır kim gitti diz çöktü e, açık dünya önünde özür diledi willie brant özür diledi Kim bu katliama en fazla karşı çıkan zamanında direniş örgütünde yer alan e, sosyal demokrat partinin işte itibarlı çok değerli bir lideriydi ve başbakandı o zaman yani şansölyeydi bizim buradaki başbakana denk düşüyor E, bütün katliamlarda, bütün bu tür durumlarda özür dileyen o dönem eğer sen bu devlet politikasını red onun e, yöntemlerini ve zihniyetini reddediyorsan senin bunu yapman gerekiyor. Bu doğrudur. Ama başbakan bunu yapma, yapmıyor. Dolaylı olarak işte acıya sahip çıktığını gösteren konuşmalar yaptı. Ama ne var? Sembol olarak estetik açıdan ne yaptınız? Mesela... O mağaraların e, bir kısmını e, bir, bir tür e, utanç müzesi e, haline getirmeyi düşündünüz mü? Evet, mağaralar denen de işte yani gaz tabii mesela kan, evet, insanların evet, öldürüldüğü, evet, kaçan insanların öldürüldüğü mağaralardan bahsediyoruz. Tabii. Ya yani onu, onu, onu, onu onu söylüyorum. Siz o dönemin yöneticileri sadece tabii ki CHP, yani daha doğrusu CHP'nin bugün sahiplendiği kadrolar değil. Başkaları da var. Dönemin bütün bütün yetkilileri yine sanırım kışanan konuşmasında vardı. Bu bir devlet politikasıdır. O zaman devleti yöneten parti, CHP, CHP kendi içinde bununla hesaplaşmak zorundadır. Şüphesiz zorundadır. Eğer CHP bugün E, toplumsal sorunların tenkille, inkarla çözülmeyeceğini e, iddia ediyor. Bu görüşte olduğunu söylüyorsa dönüp dersini bir e, gurur meselesi yapamaz. Hani Nietzsche'den anıtı yaptığım şey e, söz var ya ha, e, hafızam e, sen bunu yaptın diyor ama evet. gururum hayır sen bunu yapmış olamazsın diyor ve inat ediyor. İnat ediyor evet. Ama O grunun önünde yani bireysel travmalarda da öyledir. Burada da öyle. Hayır. Eğer CHP burada elbette sıyrılamaz bu, bu, bu şekilde. Ama hesaplaşma e, dediğimiz şey bir zihniyet ve bir sistemle ilgilidir. Zihniyeti geçersiz kılmak, reddetmek de, demektir. Ha reddettiğiniz zaman evet sadece bunu sözde yapmanız da yetmiyor. Bugün savunduğunuz politikaların Bugün savunduğunuz değerlerin de onlarla benzeşmemesi gerekiyor. Bugün o dönemden farklı bir zihniyete o dönemden farklı bir politikaya sahip olduğunuzu da göstermeniz gerekiyor. Peki bir de şeyi de bu noktada belki konuşmakta KC Kooperasyonları mı? E, e, hem, hem onu ama şeyden önce de bu senin sözünü ettiğin biraz önce etraflıca altın çılayarak sözünü ettiğin şey yani ne Devlet adına buna sahip çıkan ve özür dileyen bir AKP gerçeği var karşımızda. Evet. Ne de daha yeni işte bu bir yerde okudum. Dün konuşmuş galiba ben Atatürk'ün çocuğu bu memlekette başbakan da olacağım. Dersimliyim iftar ediyorum böyle bir şey konuşulmaz filan şeklinde konuşmuş Kılıçdaroğlu. Yani iki taraflı bir açmaz makasa doğru gidiyoruz. E şimdi bakın burada e, şey, hesaplaşma tartışmalarını e, iki kutup arasına sıkıştırmaya, iki e, işte lider bir ana muhalefet bir iktidar e, lideri e, tavırlarını arasına sıkıştırmaya da zaten gerek yok. Esasen hesaplaşma dediğimiz şey eğer ciddi kapsamlı bir toplumsal talep varsa sürekli hale gelebilir ve sonuçları da ortaya çıkabilir. Türkiye'de bu son iki yılda özellikle Öğmen'in konuşmasından sonra Dersim hakikatini inkar etmenin imkansız olduğu artık ortadanır. Bakın e, şimdi, bazen bunları bir mahkeme yapabilir, bazen bunları toplumun e, çeşitli kesimlerinin kültürel, siyasal aktiviteleri yapabilir. E, Nürnberg yargılamaları yani Nazi yönetiminin e, sorumlularını yargılayan... E, mahkemeler açısından söylenen önemli bir söz var. O mahkemeler çok tartışıldı. Savaştan hemen sonra evet. yargılamaları yaptılar ya. Evet. E, hani izleyeyim, belki izleyeyim, dinleyicilerimizin bir kısmına hatırlatmak için bunu eklemek gerekiyor. E, orada e, tabii tartışmalı mahkemelerdi. İşte suçtan sonra kurulduğu şu bu işte ya, Galip bu falan, galiplerin mahkemesiydi falan. Ama eee Bu tartışma belki başka bir vesileyle programımızın gündemini oluşturur. Söylenen önemli bir şey var. Bilmiyorum belki sonra inkar imkansız oldu. Evet Şimdi ben artık iki yıldır yapılan, konuşulan, söylenen ortaya konanlarla inkarın imkansız olduğunu düşünüyorum. Bundan önceki zamanlarda hem baskıyla bu devletin resmi hafıza politikası ve onun araçlarıyla bir baskı, bir bastırma, bir yasak hatırlama yasağı hatırlama yasağı evet. konmuştu. Ee, e, ama e, şimdi o büyük ölçüde derindi. E, büyük ölçüde yıkıldı. ve e, yazılan, çizilen, çekilen filmler, işte bütün bunlarla artık imkansızdır. CHP'nin burada direkmesi sadece kendi kendini Ee, içten içe çökertmişi anlamına gelir. Yani burada duramaz ya Bu hakikati e, bu CHP'nin bugünkü yönetimi eğer ben demokrasiden yanayım, ben meşru sorununda siyasal çözüm istiyorum diyorsa dersini yok sayamaz. Dersinin dersindeki vahşetin sorumlularını yok sayamaz. Partisinin ama sadece partisinin değil bir bütün olarak devletin o zamanki devlet zihniyetinin Bunda birinci derecede ve asli sorumlu olduğunu tartışmayı engelleyemez. Kaçacak yeri yoktur CHP'nin bu açıdan. Ama bu CHP'nin bu sıkışmışlığını, Dersim meselesini bu kadar basit bir şekilde, banal bir şekilde araçsallaştırarak da AKP bir yere var Evet. Sonuçta e, bu, bu, bunlar öyle kolay silmez, toplumsal hafıza bir şey silmez, e, karşınıza çıkar bunlar hepsi. Bunlarla yüzleşmek, siz kendi tavrınızla yüzleşmek zorunda e, kalırsınız böyle yaparsanız zaten. Evet. Evet bu noktadan da belki KCK operasyonlarına bir bağ evet, şu, mesela şu anda Kürt sorununun çözümü konusunda ya da Kürt sorunu konusunda e, AKP'nin tavrının e, hani e, bu benzetmeler her zaman sıkıntılıdır. Biraz dikkatli olmak gerekiyor benzetme yaparken. E, dersim'de izlenen e, çizgiden Belli yönlerde benzeştiğini söylemek abartı olmaz. Çünkü e, bugünün şartlarında bir tenkil şüphesiz e, o kadar kolay değil hatta mümkün değil. E, yani illa bir tenkil gidip bir, e, kıyım yapmanız gerekmiyor. Ama bugün mesela e, gazetelere bakıyoruz ve 70'i avukat 100 kişinin KCK e, üyesi e, olduklarının gerekçesiyle gözaltına alın. Şimdi burada açık bir e, sorun, çok açık bir tutarsızlık var. E, Asıl hukuk burası 1999 ya da 2000'den beri çalışıyor. E, e, Öcalan'la görüşmelerin yapılması ve avukatların gidip ondan görüş alıp kamuoyuna açıklaması için bizatihi AKP'nin şimdiki yönetim e, yani son 10 yılı yönetiyor. Bir, Sezgin'in dediği gibi yani 30 yıllık çatışma döneminin 10 yılını 3'te 1'ini AKP yönetmiştir. AKP hükümette olmuştur. Şimdi siz bütün bunları teşvik ettiniz. Öcalan'la görüştünüz ona sizler haberler götürdünüz. Oradan haberler gelmesinin yollarını siz açık tuttunuz. Şimdi sadece büyük ihtimalle e, tabii gerekçe e, Öcalan'ın talimatlarını örgüte iletmek olarak gösterilecektir öyle yazıyor Çünkü gazeteler ve polis muhbiri Pardon muhabiri Keşke yazarları tarafından yani şimdi e, böyle yazılıyorsa artı ortada bir kardeşşlik vardır yani en e, halk tabiriyle bir kardeşlik vardır yani bunca yıl bunların yapılmasını Siz isteyeceksiniz teşvik edeceksiniz bunlardan medett olacaksınız Aman bir an önce götürelim, görüştürelim avukatları da Öcalan'ın bir ateşkes çağrısı gelsin diye seçim öncesi dönemlerde sizlerle uğraşacaksınız ve bugün bu insanları KJK üyesi oldukları gerekçesiyle içeri atacaksınız. Şimdi bu e, bir sindirme operasyonudur. Ama çok kapsamlı bir sindirme operasyonudur. Şimdi efendim KJK bir şiddet örgütü değil midir? KJK'nın şiddetle bağlantılı Geçen hafta da konuşmuştuk, önceki hafta. E, unsurlarını hukuk çerçevesinde alır, yani ya alırsınız, yargılarsınız falan. Ama burada bambaşka bir şey var, bir politika var. Büyük bir politika var ve hukuk bunun kılıfı aynaya getiriliyor. O politika da şudur. E, Kürt Siyasal Hareketi dediğimiz, merkezinde PKK'nin yer aldığı, işte KCK gibi bilmem ne gibi başka zemine, örgütlerin de bulunduğu yasal e, olarak ortak zeminde faaliyet gösteren BDP, DTK gibi e, yapılanmaların, partilerin olduğu bir e, geniş alandan söz ediyoruz. Geniş dünyadan söz ediyoruz. Şimdi bu operasyonların amacının Öcalan'ı bütünüyle devre dışı bırakmak veya tamamen kontrol altına almak olduğu anlaşılabiliyor peki o zaman nasıl bir politikanın uzantısıdır bu yapılanlar yani nereye girecektir mesela polisiye ve yargısal tedbirlerle nereye kadar kimleri daha içeri alacaksınız hadi kaç bir kişiyi daha içeri aldınız da kadroları için nasıl bir politika izleyeceksiniz? Orada da imha politikasını izleyeceksiniz. Evet yani burada e, bulanık da e, şeyler var mesela bugün e, önce Star Gazetesi'nde gördük galiba sonra da Hürriyet bu aslında eskiden Hürriyet'te çıkardı bu tarz şeyler derken baktık Hürriyet'te de çıkmış bir e, avukatın Kandil'de bir elinde silah bulunan bir kişinin gözaltına alınan avukatlardan biri olduğu da ileri sürülmüş. o tarafında kandil olduğu ileri sürülmüş. E şimdi evet. bunları bilmiyoruz. Böyle bir kişi gitmişse orada silahlı eğitim görmüşse gelmişse onu ya gözaltına alınıyor diyecek değil istedim. Elbette. Ama misjene sadece bu değil. Şimdi bakın 70 avukat gözaltına alınıyor. İki kişi için bilmem ne fotoğrafı çıkıyor. Bu tür fotoğraflar geçmişte ne kadar çıktı hatırlayınız. Evet. Yani bu sızdırma çok eskiden beri kullanılan ve gayrimeşru bir yöntem aslında. Ha, bu da zaten soruşturmanın gizliliği diye bir kural var. Bu zaten Türkiye'de tarumar edildi. Ergenekol sürecinde de çok fena kötü kullanıldı. Şimdi de aynı şekilde yapılıyor. Yani bu çok açık bir hukuk ihlalidir. Ama aynı zamanda siyaseten de ciddi kirli bir manipülasyondur. Yani BDB milletvekilleriyle ilgili söylendi. Gülten Kışanak'la ilgili söylendi ki Gülten Kaşanak o dönemde e, Özgür Gündem'in yöneticisiydi. Yani Türkiye'den pek çok insan gitmiş, görüşmüş. E, Hasan Cemal'lerden, Cengiz Çandar'la, Ahmet Altan'dan, Yasemin Çong'le bir sürü insan. Orada ge işte gerillayla, bilmem pek iki yöneticileriyle e, fotoğrafta çektirmişler. E şimdi Sadece bunu eğer başka dediği yoksa kullanarak işte bu yapılan operasyonları haklı göstermeye çalışmak hakikaten seviyesizce bir çarpıtmadır. Şimdi bunun hukuksal yanı çok sorunlu görünüyor. Politik yanı zaten bütün sorumludur bana göre bu, bu, bu, bu konsepti. E, hukuki yanı bir de yani tabii hukuki yanı derken biraz önce Ahmet Altan'dan da alıntı yaparak konuştuğumuz bir şey var. Yani bir de artık e, son derece e, berbat olduğu herkes tarafından apaçık bilinen ve söylenen yasaları hiçbir şekilde değiştirmek. ya Bunlarda bir eee reforma gitmekte da... yasalara havalı etmenin ne kadar yanlış olduğunu baştan beri ben evet. anlatıyorum. Evet. Bu operasyonlar sadece bu yasaların varlığıyla açıklanamaz. Operasyonları hazırlayan polistir. eee istihbarattır. Ve bunlar eee şey hükümetin onayı, direktifi yönlendirmesi vesaire olmadan bu kadar büyük çaplı operasyonların hazırlıklarını yapma imkanına sahip değildiler Yani bu operasyonların birinci dereceden sorumlusu hükümettir. O nedenle yasalara topu atmakla bu iş olmaz. Ha yasaların bu şekilde olmasını hükümet belki de istismar ediyor. Evet büyük bir kolaylık sağlıyor tabi bu şekilde olması ee, da. Bu. Eğer tabi e terörle mücadele kanununda terör örgüt üyeliğini bu kadar esnek insanların pek çok insanı binlerce yüz binlerce insanı kapsayacak şekilde yazarsanız ve sonra da ileri demokrasi deyip işte demokratikleşme deyip buna rağmen bunları değiştirmezseniz sonra da arkasına sığınırsanız e bunun adını siz koyun artık yani evet. ben de kendime bulmakta zorlanıyorum ya. Yani. Evet yüzleşmek konusu <gülüyor> Dan buraya kadar çok zorlu bir Ortama e, tekrar Görüyoruz görünüyor e, Maalesef e, hani Bunu e, uzun süredir programlarımızda e, Söylüyoruz Adım adım bunlar başlamadan e, Bu noktaya Gelebileceğimize dair çok fazla Konuşma yaptık uyarılarda bulunduk Sonrasının da Peki olmayacağı konusunda Yine e, hani Uyarılarımızı yapıyoruz e, Bu yol yol değil onu tekrar edelim. Kcıkan'ın bugünkü açıklamasını okuduğunuzda da e, yani onların da e, hani e, şiddeti tırmandırım yönelik işaretler açık mesajlar verdikleri görürsünüz. Umarım olmaz ama Türkiye'de şiddet mantığı egemen olursa yaşayacağımız şeyler hepimizin canını çok yakın Evet. Bu noktayla da, bu notla da bitirelim evet. bari çok pozitif oldu. Eğer şeyse acılara alışılmaz, şarkısını dinleyelim. <gülüyor> Bulabilir miyiz? <gülüyor> eğer bulabilirse <gülüyor> e, e, onunla bu, e, e Tamam Peki çok teşekkürler. Ne oldu? günaydınlar olsun. Meo Voto